Aslında ikinci hutbede başka bir nasihatta bulunacaktım ama biraz önce aklıma gelen bir nasihati yapacağım inşallah. Bir kardeşimiz Allah'ın dinine nasıl yardım edebilirim diyor. Kardeşler çevrenizi biliyor musunuz, çevrenizi görüyor musunuz bilmiyorum ama şu an Türkiye'de esir olan Müslümanlar var ve esir olan Müslümanlar aç Esir olan Müslümanlar aç. Eğer dün... ...bütün gün boyunca... ...bu esir olan Müslümanların... ...açlığı... ...sizin derdiniz olmadıysa... ...Allah'ın dinine... ...yardım etmekten bahsetmeyin. 50 lira 100 lira biriktirip... ...aç olan bir esir... ...Müslümana... ...göndermek... ...ona vermek aklınıza gelmiyorsa imandan bahsetmeyin, tevhidden bahsetmeyin, la ilahe illallah'tan bahsetmeyin, Allah'ın dininden bahsetmeyin. Siz çok ama çok şey kaybetmişsiniz demektir. Değerli kardeşlerim, şu an etrafımızda belki de bu mahallede onlarca esirlerin emaneti var. Bu emanet sahipleri aç. Ben burada bu açlığın neticesinde neler olduğunu anlatmayacağım. Ben burada esirlerin emanetlerinin açlıktan dolayı, ihtiyaçlarından dolayı başlarına ne gibi musibetler geldiğini anlatıp Müslümanlara gaz vermeyeceğim. Ben burada önce kendi nefsim adına sonra da bütün Müslümanlar adına nasihatte bulunacağım. Esirlerin emanetleri aç o esirler ki sadece ama sadece Rabbimiz Allah dedikleri için şu an esaret altındalar o esirler ki sadece ama sadece Allah'ın o şahitlik ettikleri için farklı farklı gerekçilerle farklı farklı suçlarla şu an aç aç derken karınlara aç demiyorum ihtiyaç sahipleri değerli kardeşlerim sabah uyandınız sabah namazını kıldınız bu vakte kadar zaman geçti Bugün buraya geldiniz, bu kadar sürede bu ihtiyaç sahiplerini düşünmediyseniz, bunların derdiyle dertlenmediyseniz, bunun yerine kendi ihtiyaçlarınız, kendi giderleriniz, kendi ev kiranız, kendi elektrik faturanız, kendi su faturanızı düşünüyor ama ümmetin emanetleri hiç aklınıza gelmediyse Allah'ın dinle yardımdan bahsetmeyin, İhlasla Allah'a ibadetten bahsetmeyin. Ne yapabiliriz diye nifakça ve münafıkça sorular sormayın. Değerli kardeşlerim Allah yolunda şehit olmuş kimselerin aileleri bize emanettir. Şu an onlar da ihtiyaç sahibi. Şu an onlar da ihtiyaç sahibi. Ve ulaşabilecekleri hiç kimseler yok. Konya'da kolay bu. Ama Manisa'da, ama Kayseri'de, ama Artvin'de, ama Ağrı'da, ihtiyaç sahibi Müslümanlar var. Allah'ın dinine nasıl mı yardım etmek istiyorsunuz? Yeryüzüne çıkın, ihtiyaç sahibi bulun, onların ihtiyaçlarını giderin, alın size Allah'ın dinine en güzel yardım. Ayaklarımız nasıl sebat mı edecek? Bunu mu düşünüyorsunuz? İhtiyaç sahiplerini bulun, onların ihtiyaçlarını giderin, alın size Allah'ın dini adına en güzel yardım. Kardeşler bu da bize bir imtihandır. Allah subhanehu teala insanların bir kısmını bir kısmına imtihan edecektir. Zengin Müslümana mal verecek ümmetin emanetlerine sahip çıkıyor mu diye ona imtihan edecektir. Değerli kardeşlerim ekonomik sıkıntı var bunu biliyorum. İhtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz bunu da biliyorum. Hocam aldığımız para kazandığımız para kendi ihtiyaçlarımıza yetmiyor bunu da biliyorum. Ama siz Allah'a bir verirseniz Allah subhanehu bunu yediye katlayacak her bir 7 de başak tanesi gibi çoğalıp yiyecektir. Ben size bu devirde Allah'ın dinine yardım nasıl edelim diyorsunuz. Tamam mı? Alın size bir Allah'ın dinine yardım kapısı. Çıkın. Arayın. Bulun. Esir eşleri bulun. Esir çocukları bulun. Şehit eşleri ve şehit çocukları bulun. Esir Müslümanlar bulun. Malınızı onlara vererek Allah'ın dinine yardım edin. Bu Allah'ın dinine değil, kendi dininize, kendi sebatınıza, kendi tevhidinize yardım olacaktır. Velhamdülillah Rabbil Alemin. Namaz için inşallah.